Dönemiydi. Ben nişanlılık dönemini bastı almıyorum çünkü nikahsız nişanlılık dönemini yaşayanların gerek yaşayış biçimleri gerek hakkı olmayan girişimleri kaygı verici, sıkıntı verici ve kırmızı ışık yakıcı bir seviyeye çıkmıştır. Günahların toplum üzerindeki tesiri unutulmamalıdır. Çünkü nice, nice devletler ve milletler işledikleri günahlar sebebiyle helak olmuşlardır. Gün gelmiş semadan ve arzdan belalar ve musibetler fışkırmış, sağanak gibi yağmış. Gün gelmiş hastalıklar, toplu ölümler, kıtlıklar, fitneler ortaya çıkmıştır. Sebep Allah'a karşı isyankarlık, tuyankarlık, baş kaldırmak. 30 40 50 sene bir hayat arkadaşıyla beraber evlilik hayatını geçiren bir kardeşim 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık nişanlılık dönemini böyle ekranlardan gördükleriyle, medyadan, basından duyduklarla değil bu konuda üzerime düşen sorumluluk ve vazife ve sınır nedir? Onun hesabını mutlaka yapması gerekiyor. Bizim irademiz dahilinde ve irade dışında iki hayatımız vardır. Nişanlılık döneminde nişanlanmış olan veya nişanlanmayı hedeflemiş olan bir kardeşimizin Birbirlerine bakmasını tavsiye eden peygamberimiz ısrarla tavsiye eden peygamberimiz Hakkı olmayan bakışlar içinde Hileli bakışlar Hakkı olmayan verilmeyen bakışlar Şeytanın attığı zehirli oklardan bir oktur Kim ki bu bakışını terk ederse Allah ona öyle bir iman Öyle bir iman verir ki İmanın tadını Lezzetini o anda Alır duyar diyor peygamberimiz Bakış var Hakkın Nişanlanmış olan Nişanlanacak olan kızın oğlana Oğlanın kızına bakmasını Bizzat dinimiz Sevgili peygamberimiz tavsiye ediyor Bu tavsiyesi ısrarlı üstelik Baktın mutlaka Bak diyor peygamberimiz Alabildiğine bak Bakabildiğin kadar bak diyor peygamberimiz bu kadar serbestlik özgürlük bakışını ümmetine takdim eden Resulullah Efendimiz bir de öyle bir konuyu başka bir noktaya çekiyor ki artık bu bakışın sana helallik getirmiyor. Sakın ola ki bakmayasın. Bir defa baktın yüzünü çevir veya ikinci bakışını ilk bakışa ilave yapma diyen Peygamber Efendimizin ümmeti olarak bizler de Evlendireceğimiz kızlarımız olsun, erkek yavrularımız olsun, lütfen nikahsız nişanlılık döneminizi kirletmeyin. Kirletmek demek, haram işlemek demektir. Nikahsız nişanlılık dönem mutlaka dikkat alınmalıdır. Çünkü onun üzerinde çok şey söylenmiştir. Allah'ın diniyle şaka olmaz. Ben Sudan Hartun başkentinde bir arabayla piyasa taksi'ne binmiş gidiyordum. Bunu bir defa hatırlatıyorum. Arkadan sordum. Dedim namazlara nasıl? Bana ne biliyor musunuz? وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ Allah'ın diniyle şaka olmaz dedi. Allah'ın diniyle şaka olmaz. Ben ezan okunduğun an hemen dururum. En yakın camiye gider namazımı kılarım. Sonra tekrar işime devam ederim. Allah'ın diniyle şaka olmaz. Allah bakma diyorsa bakmayacaksın. İçme diyorsa içmeyeceksin. Gitme diyorsa gitmeyeceksin. Şartlar değişti, zaman değişti, şöyle oldu, böyle oldu gibi bu basit bahanelere sığınmak bir çözüm yolu değildir. Bundan dolayı Allah sınırlarını aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 87. ayetinde Sınırları aşmayın diyor Allah sınırları aşanları sevmez 3 ay sonra telli duvaklı Bir düğüne hazırlık yapmış olan Damadımız veya gelinimiz Niçin 3 aylık nişanlık döneminde kirlesin ki? Niçin haramla buluştursun ki? İşte bütün bunlar Sizlere altını çizercesine Tekrar tekrar pekiştire pekiştire tekit ede ede tekrarlıya tekrarlıya söylemeye çalıştığım konulardır. Çünkü ülke coğrafyasında nişanlılık dönemi artık çok rahatlık nikah kıyılmış gibi bir serbestlik ortamına girmiş oldu. Böyle bir şey hakkımız yok. Siz meyhaneden çıkan bir kimseyi Aa, iş geçiyor dersiniz. Kumar oynayana kumar oynuyor dersiniz. O adam da resmen haram işliyor. Yani parmağında Nişan yurt takmış olması ona nişanlısı ve beraber elle tutuşmayı, beraber dolaşmayı, gezmeyi helal kılmıyor ki. Bu bir haramdır. İçki içmek de haram. Kumar da haram. Hepsi haram. Nişandıların da nikah kıyılmadan evvel birbirleriyle hakkı olmayan buluşmalar, görüşmeler vesaireler yapmak da nedir? Haramdır. Siz diyemezsiniz ki efendim, haram çok büyük, yani içki çok büyük bir haramdır ama işte nişanlık dönemindeki bunlar ufak tefek Konular diyemezsiniz. Bu bir haramdır. Haramın şakası olmaz. Ne güzel. 40-50-60 yıllık evlilik hayatımızın için temeline saatli bomba koyalım ki? O işlemiş olduğumuz günahlar sanki bir saatli bombaya benzer. Allah göstermesin. Gün gelir bizde patlar. Gün gelir kızımızda patlar. Gün gelir çocuğumuzda patlar. Yani dünyaya gelecek surimizden gelen çocuklarımızın da hayatının karartılmasına sebep olur. Bunlar başlık konu değil ki. Bundan dolayı bu dersimde de ben nişanlılık konusunu tekriden 2den pekiştirmek için Bazı konuları tekrar size paylaşmak istiyorum Nişanlılığın tarihi seyirde çok uzaklara dayanır Yani milattan önce dahi vardır bu nişanlılık Yeni değil Yani peygamber efendimizin döneminde de var Emevilerde de var Abbas'da var Selçuklu'da Osmanlı'da Kıyamet kubuncaya kadar bu gelecektir Olacaktır Evlemeden evvel bir ön hazırlık. Hepsi bu. Ön hazırlık dikkat edin. Buna hıtbe olarak lügatlarımıza girmiş. Nişanlanma. Bizim dersimiz Nişanlanma dönemi kirletilmemelidir mesajıyla başlamıştır. Evlilik öncesi kız görme veya kız isteme ve nişanlılık bir takım işlemlerin yapılması gerekiyor. Bir takım görevler var. Evlenecek kişilerin ve ailelerin Birbirlerini iyice tanımaları gerekiyor Sadece burada Damatla kızımız değil Gelinimiz değil Bir de onları dünyaya getirmesine sebep olan Anneler ve babalar da Birbirlerini tanısınlar Hani günümüzün tabirle Fobilerimiz nelerdir hobilerimiz nelerdir Sevdiklerimiz sevmediklerimiz Dünya değişti şartlar değişti Bir ömür boyu sürmesi hedeflenen bir evlilik öncesinde Böyle bir araştırma Ve tanışma devresine Tarih boyunca hep ihtiyaç duyulmuştur Bugün Amerika'da gittiniz aynı Suudi Arabistan'a gidin aynı Türkiye'ye gelin hep aynıdır Bu nişanlılık ama biz Müslüman bir ümmetiyiz Biz Müslümanız Belki Amerika'daki Kendi papaza göre Kiliseye göre İncile göre Tahrif edilmiş olan İncile göre Nişanlılığı yaşayacaktır Diğeri bir gazeteye bakarak ben böyle gördüğüm hayatı diyerek kendin evvelki insanlara bakarak bunu yapacaktır. Ama biz Müslümanız. Müslümanlığımızdan utanmıyoruz. Çekinmiyoruz. Üstelik şeref duyuyoruz daha doğrusu. Allah'ın razı olduğu ve katından göndermiş olduğu bu güzel bu güzel dinimizle iftihar etmek durumundayız. Böyleyse durum bu kadar açık net olduğuna göre biz Nişanlılık döneminin bize yakışan inancımıza, ahlakımıza, müslümanlığımıza, örfümüze, adetimize, geleneklerimize uygun düşen, Nişanlılık yüzünden peygamberimize mahcup olmayacak, Yüce Allah'ı kızdırmayacak bir üç ayımızı, dört ayımızı neyse beş ayımızı geçirmek için bir imkan dosyası ortaya koymamız lazım. Bu geçiş dosyasıdır. Ben bu işte bu dosyadaki... Münderecatı muhteva içeri Sizlere açık ifadelerle Açık yürekliyle izah etmeye çalışıyorum Tekrar diyorum ki Nişan Bir evlilik akdi olmayıp Bir evlilik vadidir. Vaad ediyor saadet adaylar Bu yüzden Nikah akdi yapılmadıkça Nişanlanmakla kız ve erkek Birbirlerine helal olmaz Ve mahremlik Devam eder Bu mesajlarımla şu gerçeği ortaya koymaya çalışıyorum. Nikahsız nişanlılık dönemini kirletmemek, günah ve isyanlara bulaşmamak, evlilik hayatımızın temelini saatli bomba ile buluşturmak, tanıştırmak. Başka ne diyeyim? Söylenecek söz budur. Bunu az olarak kabul ediyorum ama siz çok kabul edin. Çünkü inancınız buna müsait. Aile yapınız buna müsait. Çünkü sizler Müslümansınız. Çünkü sizler peygamber efendimizin mı yorsunuz Ve peygamber efendimiz bizim peygamberimiz diyorsunuz. Peygamberimizi üzmeyelim. Hadislerini çiğnemeyelim. Sünnetleriyle alay almayalım. Hadisi başta almayalım. İnşallah bu bölümü tekrar tekrar pekiştirmek için iyice gönüllere nakşedercesine tekrarlamak istiyorum. Ancak burada küçük bir ara vereceğim. Orada da eş seçiminde Dikkat edilmesi istenen bazı konular var Çoktur fıhı kitaplarında bulabilirsiniz Okuyabilirsiniz imkanınız vardır Ancak ben bazı konuları sizlere Biraz daha açık ifadelerle takdim etmeye çalışacağım Eş seçiminde Dikkat edilmesi istenen Bazı konular vardır Ben bunu sizlere Altı madde olarak takdim edeceğim Bir tanesi Evlenecek Hanımın dindar olması Ve Evlilik hayatında Evlilik öncesi olsun, evlilik sonrası olsun çok dikkatimi çeken bir konu vardır. Bütün konularda sanki, yani emir kulu olan kız, emreden de erkek gibi bir tavır sergileniyor. Şimdi evlenecek hanımın dindar olması istenirken, peki damat adayı ne olacak? Hiç bunu gündeme getirmiyoruz. Öyle değil mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse ki, kızınıza talip olan bir genç, Allah'la rasa açık, peygamberle irtibatı kopuk, fıskı fücur içerisine girmiş, bir baba, bir anne, dünyevi bağlantılı bir takım sebeplerle kızını tutar, bu gence verecek olursa, kendi elleriyle cehennem ateşini atmış olur, diyor Peygamber Efendimiz. Biz kızlarımızın dindar olmasını ne kadar istiyorsak, o dindar kızımıza güven verecek, Adeta öğretmenlik yapacak, hocalık yapacak beynin de daha fazla dindar olmasını isteriz. Ancak dindar olması sadece bir Kur'an kursunu bitirmiş olması manasına gelmez. Veyahut efendim Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyor. Bu klasik bilgiler değil. Yani bilinç, şuur, evleneceğiniz kız veya tercihinizi yapacağınız beyniniz... İleride bey olacağınız nişanlınız hakikaten Allah'ın katından göndermiş olduğu İslam dininden razı olmuş mu? Memnun kalmış mı? Allah'ın dinini yaşamak için bir altyapısı var mı? Bilinci var mı? Şuur var mı? Fazvar bizeyatit din diyor Peygamberimiz. Dinli olanını çek, seç. Ahlaklı olanını seç. Yani bilinç, şuur, din ne demek din? Din bir hayat tarzıdır Alman halkının bir hayat tarzı vardır Onların dini odur Komünistlerin bir hayat tarzı vardır Onların dini nedir? İnkarcılıktır Yani komünizm Komünist için bir dindir Efendim Bir ateistin Onda bir dini vardır Ateistin dini ne? İnkarcılık Ben diyor Allah'a inanmıyorum Allah'a inanmamak Ateist için bir dindir çünkü o inancına hayat tarzını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Bir Müslümanın da inanan bir insanın da hayat tarzı nedir? İslam dinidir. Bu, bu kadar açık, bu kadar kolay. Evlenmek istediğiniz, evlenmek istediğiniz, gerek kızınız açısından, gerekse damat açısından dikkat edeceğiniz konu acaba benim alacağım gelin hanımın dini şuuruna kadardır. Bir gelenek görenekli mi? Hayatı tarzı var yoksa bu işin bilincinde, şuurunda mıdır? Bunu ortaya koymak durumundayız. Birincisi bu. Evlenecek hanımın dindar olması bir tanesi bu. Günümüzdeki boşanma sebeplerinin bir tanesi de çocuk üzerinde duruyor. Efendimiz Ali bu konudaki tavsiyesi ise hanımın doğurgan olması diyor. Ne demek yani hanımın doğurgan olması biz nereden biliriz? Alacağımız kızımızın annesinde, halasında, teyrisinde herhangi bir çocuk dünyaya getirip getirme konusunda bir bilgi sahibi olursak alacağımız kızının da dünya çocuk getirip ve getirmeyeceği özelliğini ortaya koymuşuz. Bilgi olarak ortaya koyabiliriz. Bunlar şerh olarak söylüyorum. Ancak Allah Resulü hanımın doğurgan olması üzerinde durmuşlar. Çünkü bugün günümüzde de inancı zayıf, ahiret dünyası diye bir şeyi tanımamış, Evliliği sadece bir transit zevke tahsil etmiş olan insanlar Bakıyorsun ki boşanma sebepleri olarak bunu birinci sıraya koymaya çalışıyorlar Biz bu hususta Yüce Allah'ın kudretinde, takdirinde Bazen anneler ikiz doğurur Bazen altışar doğurur Bazen tek dünya çocuk gelir Bazen hiç gelmez Veren de Allah, vermeyen de Allah Kısır yapan da Allah'tır Bunlar bir nakısalık, bir noksanlık olarak değil Sadece biz konunun Ülke şartları içerisinde Bu kadar boşanmalar niçin Bu kadar sıkıntılar niçin Bunun altyapısına girerek Sebeplerini durmak istiyoruz Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz Bakire'yi tercih etmeyi tavsiye etmişler Bu bir tercih meselesi Buradan söylüyorum ben Yani bekarlara tercih yapıldığı zaman Dullar evinde otursun kalsın onlar eve mahkum olsun manası değildir. Dullar da Peygamber Efendimizin mübarek ağzında hayır ve hasenatta tasaddukta dul kadın hep öne çıkmıştır. Dul hanımlarla beraber hiç hayatı köreltmeyen, karartmayan bir dinimiz birinci tercih sırasını ne yapmıştır? Bakireye vermiştir. ki Allah Resulü'nün 25 yıllık bekarlık hayatıyla evlemiş olduğu hanımı dul olan Hatice annemiz olmuştur. Dördüncü olarak Eş seçiminde çünkü iş seçimi, arkadaş seçimi ve eş seçimi dünyada seçimlerin en kalitelisi, en zorudur. Dikkat edeceksin, arkadaş seçimin. Öyle arkadaş seç ki senin cennetin olsun adeta. Cennetine girmeye sebep olacak bir çevren olabilirsin. Arkadaş seçimi, başka iş seçimi, iş yapacağın iş konusu bir de eş, hayat arkadaşına çok dikkat edeceksiniz. Bundan dolayı da eş seçiminde bir başka dikkat edilmesi konusu temiz ve kanaatkar bir ailede yetişmiş olması. Temiz ve kanaatkar bir ailede yetişmiş olmasına dikkat edin diyor. Bunlar bizim evlilik öncesi, bekarlık dünyamızın nişanlılık döneminin bir nevi kaderini yazdırıyoruz Allahu u Teala'ya tabiri caizse. Yani tercih hakkını temiz bir aile. Ve kanaatkar bir halde yetişmiş olan bir kız üzerinde durulmasını Allah Resulü tavsiye ediyorsa bir teşvik vardır Demek ki ben de kızımı tertemiz bir evimde Evimde ev ortamında dış dünyadan gelecek günahlara kapalı bir evim Dış dünyalardan gelecek günahlara karşı çağdaş günahlara karşı Geçit vermeyen bir evim ve bu evimde hayatı zehir etmeyen bir sirkülasyon denen bir hayat. Bu hayatın içerisinde anne kızını ne yapar? Cennetteki bir bahçede yetiştirmiş olan bahçıvan gibi yetiştirme hakkını elde etmiş olabilir. Evi nişanlanma çağına gelen kızınızın başına bela etmek istemiyorsanız ev projeniz inşallah o da gelecek. Allah'tan ve peygamberden evinizi öğrendiğiniz zaman, tarifini aldığınız zaman artık birinci adresimiz bizim evimiz olur. Bunun başında da temizlik ve kanaatkar çocukları yetiştirmiş olan bir aile. Beşinci olarak, hanımın güzel olması deniliyor. Bu da efendimin tavsiyesi. Ben şuna inandım ki, 40 yıllık Konya hayatımda çok hatıralarım, çok tecrübelerim vardır. Bir kadının güzelliğinin altında ahlak yatıyor. Başka bir şey yatmıyor. Eğer ahlaktan, edepten yoksunsa bunun güzelliği sizde bir hafta ya sürer ya sürmez. Nasıl geçer gider. Ahlak güzelliği tüm güzellikleri bünyesinde taşıyan bir mıknatıs gibidir. Hanımın güzel olması demek çirkinler evde kalacak manasını çıkartmadım hiçbir zaman. Öyle aileler bilirim ki ben dünyayı dolduracak kadar bir ahlakı sahip ama fizik yönünden o kadar da güzel değildir. Ama o hayatı güzelleştirmiş Evini güzelleştirmiş Çocuğunu güzelleştirmiş Çocuğunun beslenme çantası Sınıfta birinciliği almış Çocuğunun temizliğinde Gitmiş olduğu okullaki sınıfta birinciliği almış çocuk Bu anneye Okul idareti çağırmış Ve teşekkür ederek ödül vermiştir Anne budur, güzellik budur daha doğrusu Transit Bir e, geçiş dönemine Kafayı takmak gerekiyor Son olarak bir de Eş seçimine dikkat edilmesi gereken konu, konumuzla alakalı olduğundan dolayı söylüyorum, hanımın yakın akrabalardan olunması. Yani Akraba evlilikleri konusunda biraz dikkat olunması hususunda tavsiyeler bulunmuş. Ben bunu bilgi olarak veriyorum. Bu bilgiler uygulanmaya geçtiği zaman değer buluyor, kıymet buluyor. Hayatı onlarla güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kıymetli kardeşler. Nişanlılık döneminin bir bozulma dönemini şimdi takdim edeceğim. Bir de nişanlılık dönemini inşallah fırsat bulursak ikinci dersimizde ve bundan sonraki dersimizde bulamazsak bir haftaki sonraki dersimizde vereceğiz. Bir de nişanlılığı sıkın terazine tartmak istiyoruz sizlerle. Çünkü bunlar çok önemlidir. Ben bu programları başlatırken Türkiye'de 1989 2001 yılında altyapısını oluştururken her şeyini hesaba kattık. Yani bir doktor elbette tıp kitaplarını okuyarak oluyor. Okuluna gidiyor. Bölüm başkanları doktor, ders verenler doktor. 6-7 senesini buna veriyor. Ama sıradan ben şimdi tut da kütüphanedeki tıp kitaplarını okuyarak doktor olamam. Biriler de bir takım ticari kitaplar okuyarak muhasebeci olamaz. Bizim 1989 yılından beri gördüğüm, yaşadığım, ulaşabildiğim, okuduğum, öğrenmiş olduğum aile bağlantılı o kadar dokümanlar, belgeler, bilgiler var ki bu belgeler ve bilgilerin ülke insanının mevcut olan ekonomik şartlarını, sosyal şartlarını, siyasi şartlarını, gelir düzeylerini ve tüketim toplumu olma durumlarını hesaba katarak böyle ayarlıya ayarlıya getirmeye çalışıyorum. Ya burada çok güzel bir fikir var. Hem bunu aktara yok böyle bir şey yok. Bir mimar veya bir duvar ustası hangi taşı nereye koyacak? O taşı ne kadar köşeye koyacak? Ne kadar ortaya çıkacak? İki taşı tutturmak için ne kadar çimento lazım? Harç lazım? Bunu hesap ettiği gibi bu konuları madde madde bazen bir kompozisyon haline sokarak takdim etmemin sebebi ben yani de bir doktor edası gibi Hanım kardeşlerime, bey kardeşlerime Bekar kızlara, bekar delikanlılara Evlilik başına geçme olan kardeşlerime Dul hanımlara Vereceğim şey bir doktor Eczanesindeki Reçetesindeki ilaçlar gibi olması lazım bakımdan bazen oradan Bazen buradan giriyor ama Merkez mevzumuz bizim ailedir Aileyi bazen Rusya'daki Olumsuz bir olayla buluştururuz Bazen konuyu Afrika'ya çekeriz Bazen İstanbul, bazen Konya, bazen Türkiye şartları, dünya şartlarının hepsini buluşturarak konuları sizlere fırında pişirilmiş olan bir şekilde hazır servis olarak vermeye çalışıyor. Şimdi sırada nişanın bozulması neticesi ne olur? Bu da var şimdi biliyorsunuz. Demiştik ki nişan akit değil bir vaattir. Yani birbirlerle evlenmek isteyen insanların birbirlerine söz vermiş olmalarına Hıtbe diyorduk. Hıtbe yani nişanlılık diyorduk. Nişanlıların ve ailelerin birbirlerine verdiği hediyeler vardır. Bu hediyeler hibe hükmündedir veya bağış hükmündedir. Bu yüzden bağışlanan bir şeyin telef olması veya tüketilmesi ya da başkasına verilmesi gibi bağıştan geri dönmeyi engelleyen bir durum söz konusu olmadıkça... Bağıştan dönmek caizdir. Her ne kadar Peygamberimiz bundan dönen kusmuna dönmüş gibi olur gibi böyle tehdit ifadeden bir hadis buyurmuş olsa bile biz nişanın bozulması ile ailelerin birbirlerine vermiş olduğu hediyelerin geri alınabileceği cümlesini okudum ama sizlere bunu şimdi birazını şerh edeceğim, açıklayacağım. Madem bağıştan dönmek caizse, erkek verdiği hediyelerin durması halinde onlar geri alabilir. Mesela nişanlanmış, iki ay içerisinde vermişler. Nişan yüzüğü verilmiş, elbiseler verilmiş, Efendim kurban bayramı yaklaşıyor diyerek gitmiş, kurbanlık hayvan almış, vermiş. Niye? Benim gelinime diyerek kayınpederi, kayınvalidesi veya nişanlısı ortaklaş olarak Büyük bir gönül coşkusu içerisinde vermişler, hediye vermişler vesaire vesaire vesaire. Gel gör ki düğünlerine bir ay kala iş bozulmuş, nişan bozulmuş. Ne olacak şimdi? İşte fıkıh devriye giriyor. Erkeğin vermiş olduğu hediyelerin durması halinde, durması halinde onlar yer alınabilir. Fakat öyle bir şey var ki nişan yüzüğü vermişsiniz yüzük kaybolmuş veya harcamış. Kurban diyerek kurbandan, kurban sebebiyle bir koç hayvan almışsınız, vermişsiniz. O da kurbana tutmuş, kesmiş, yemiş. Veya elbise almışsınız, giysilerle donatmışsınız gelininizi, müstakbel geliniz diyeceğiniz hanımefendi. Bu da eskimiş. Şimdi erkek evi ben nişan attım. Artık bizim şeyimizi, yüzümüzü getir. Veyahut Biz size koş vermiştik 700-800 lira para vererek Size kesmiştik onu getir Biz işte mağazaya gittik Şu kadar parayla elbise aldık Bunları bize geri verin Deme Hakkına sahip değil Niçin Yüzük Kayboldu Koç kesildi hayvan geçti yenildi çildi Elbise verdin giydi kuşandı attı giydi Neyse Eskidi Bu gibi durumlarda Erkek evinin kız evinden nişanı attım diyerek harcama yapmış olduğu bu bağış durumdaki konuyu geri almaması en doğalı, en güzelidir. Hatta bu konuda bütün istemem hiçbir zaman bir ailenin nişanının bozulmasını istemek Müslüman olarak beni yaralar. Bundan dolayı da gelin şu nişanlık dönemini iyi anlayalım diyorum. Bu konuda el caizu terkihu evlâ. Her ne kadar bunlar nişanda harcamış olan şeyler geri alınma hakkımız olsa dahi böyle caizleri terk etmek evladır. Biraz sonra bunu da aktaracağım sizlere. Çünkü burada ne yazık ki ne yazık ki yıpranan kamoyunda, efkarumiyede, halk yanında aşağılanan hep kadınlar oluyor, kızlarımız oluyor. Erkeğe bir şey olmuyor. Ve buna katılmıyorum. Daha. Burada taraflılık vardır. Her zaman taraflılık olmaz. 16 yaşındaki erkek yavrusu sigara içer. Babası olabilir ya. Çocuktur, gençtir. Ama kızı içmiş olsa kıyametleri başına kupartır. Ya, o da evladın, o da evladın. Peki ona caiz de ona caiz değil mi sanki? Erkek bir suç işler. Yüz kızartıcı bir suç. Erkektir canım. Olabilir bunlar denir. Ama bir hanımefendi aynı suçlamış olsa ölünceye kadar bir kare leke konur alınır. Katılmıyorum ben bunlara. Allah'ın gönderdiği dinde böyle bir kriter bulamazsınız. Peygamber Efendimiz'in hayatına böyle bir kriter bulamazsınız. Kadın daha hassastır, daha narindir, daha ince ruhudur. O korunmaya muhtaçtır daha doğrusu. Bundan dolayı Cenab-ı Allah Nisa Suresinin 85. ayetinde tüm kadınları, ihtiyarları, çocukları erkeklere emanet etmiştir Allahu Teala. Allah'ın emanetidir onlar bizim için. Nasıl olabilir ki bu taraf olarak sürekli günahlar, isyanlar, erkek yaparsa normal, kadın yaparsa tamam kıyamet koptu. Buna katılmıyorum. Ancak bilgi olarak da fıkı devre dışı tutamayız elbette ki. İnsan fıkı haklı bir sebep olmaksızın nişanın bozulabileceğini kabul etmiştir. Ama kusursuz tarafın uğrayabileceği maddi ve manevi zararın tazmin üzerinde durulamamıştır hiçbir zaman. Tamam. Bir dönemin fetvası böyledir. Bundan 300 sene, 400 sene evvel, hatta 200 sene evvel nişanlanmış olan kimseler arasındaki vermiş olan fıkhı kaide geçerli olabilir. Ziraatçılık vardır, hayvancılık vardır, ticaret vardır. Günümüz dünyası her şeyi değişti şu anda. Şu anda günümüz şartlarını göz getirecek olacak. Konuya bir bakmamız gerekiyor. Yeniden bu konuyu Mercek altını almamız gerekiyor Yani günümüzde de Acaba nişanı atılmış olan bir kızımızdan Gidip Harcama yaptığımız altınını Yani parmaktaki yüzüğünü Elbiselerini vesairesini Geri isteyebilir miyiz Bunu gündemimizde konuşmamız lazım Evet 300 sene evvel isteyebiliyordunuz 2010 yılında Bugün Acaba 200 sene evvelki hayat Aynı hayat mıdır değişen bir hayat mıdır Çok hayat değişmiş Öyleyse günümüzde ne yazık ki toplumun yeni değer yargılarına kapılan ve birlikte gezip yaşayan nişanların ayrılmasından taraflardan en önemli maddi veya manevi zarara uğradıkları bir gerçektir. Bu uğramada en fazla da kadınlar yani kızlarımız gelmeye çekmektedir arkadaşlar. Günümüz şartlarını Göz öne getirdiğimiz zaman Tekrar tekrar söylüyorum Bu konuya bir daha bakmamız gerekiyor Belki Ömer Nasir ben merhumdan Diyelim ki okudunuz Alıp verilebilir diyebilir Ben diyorum bir daha bunu gözden geçirelim Şartlar çok değişti Nişan atıldığı zaman En fazla mağdur olan Erkek evi midir Kız evi midir Allah aşkına söyle Soruyorum ben size Hepinize soruyorum Nişan atıldığı zaman en fazla mağdur olan erkek evi diyenler parmak kaldırsın. Lütfen kaldırın. Bak bir parmak yok. Peki nişan atıldığı zaman En fazla mağdur olan kız evi diyenler parmak kaldırsın. Bak hepiniz kaldırdınız. Bak, buraya gelen hepsi şu anda diyor ki Kız evi mağdurdur. Öyleyse bak şartlar değişti ki Mağduriyet kızımıza dönmüş. Böyle olunca Nişanın bozulmasından zarar görenin Bu zararını Karşı taraftan isteme hakkının olduğunu son dönem alimlerimi söylemektedir. Ben bundan mağdurum. Ben bundan mağdurum. Manevi tazminat olarak ben senden bunu istiyorum. Sen benim kızımla nişanlandın. Kızımla nişanlandın. İki ay beraber oldunuz. Üstelik önceki dönemler ne güzeldi. Peygamber'in bak diyordu, bakıyordu. Baktın mı? Tamam. Bir eline bak, eline baktın, vücudunu tanımladın. Yüzüne baktın, güzelliğini gördün. E gönderdin, teyzeni gönderdin. Saçına baktırdın, ağız kokusu var mıdır yok mudur? Bunu da öğrenmiş oldun güzelce. Tamam. Parmaklar da yüzünüze güzelce takıldı. Ondan sonra... Bak diyorsunuz, tamam. Damadımız, gelinimiz. Damadımız, gelinimiz. Nişanlık dönemi unutulmuş. Sanki nikahlanmış iki kimse gibi... Gelsin serbestlik, gelsin haramlar, gelsin mekruhlar. Peygamber sözleri diskalevi yapılsın, ayetler dış atılmış olsun. Benim kızımla gezdim. Şehri dolaştı, alışveriş merkezine beraber gittiler. Şunlar bunlar iki ay oldu sanki. Karı koca gibi bunlar hayat sürdüler. İşte Tuttun sen şu anda diyorsun ki ben nişan atacağım. Ne olacak benim kızımın hali? Ne olacak bu toplum? Ha onu ha Nişan atıldı. Kim bilir ne yaptı ki atıldı bunu. Artık delikoloji mekanizması başlar. Acaba ne vardı ki? Hangi bir tane vardı ki kısa atıldı? Mutlaka bir şey vardı bunun. Yazık günah değil mi? Görmediğin, bilmediğin, anlayamadığın üstelik mazlum olan kimseye gidip bir destek vermen, sahip çıkman gerekirken sen de üstüne üstlük sıkıntı yüzüne sıkıntı yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bütün bunları üstte koyduğumuz zaman nişan atılma döneminde hangi taraf daha fazla zarara ve mazluma dönüşmüş ise o taraf karşı taraftan tazminatını almamız istenir. Bu vermiş olduğu harcamalardır. Ben de diyorum ki günümüzde en çok şu anda yüzde on erkek zarar görüyorsa yüzde nişan atılan kızlara görüyor diyorum ve bunu burada kapatıyorum. Şimdi nişanlık döneminle alakalı tekrar madde madde konulara geçiyorum çünkü bu konu hiçbir zaman böyle bir defa anlatılıp Ve sonra geçilecek bir konu değil En çok önem verilecek bir konu olduğuna inanıyorum Değerli kardeşlerim Nişanlanan gençlere birer yüzük Takılarak Nişanlık belli olur Nişanlık döneminde Ben bir Müslüman olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Erkeklere Altını ve ipeyi Kadınlara yasaklarken Hanımlara ise altını ve ipeyi Mubah kılmıştır Helaldir diyor Bunun başka izahı var mı? Yok Secde-i isimli eserde Kamil Miras Merhum Altın yücük takılmasını her ne kadar Caiz olduğunu söylese dahi Onu dersimizde biraz sonra ileteceğim inşallah Biz nişanlanmış olan tarafinin Erkek kardeşlerimizin Gümüş yüzük takmalarını, kızlarımızın altın yüzük takmalarını hararetle tavsiye ediyorum. Allah Resulü'nün ağzından çıkan mübarek söze karşı duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Peygamber Efendimiz, nişanlamış olduğunuz evladınızın veya damadınızın parmağında altın yüzük